Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Fadaülül Medine Medine'nin faziletleri 1. Medine'nin haremi babı Bize Asım İbni Abdurrahman el-Ahvel Enes radiyallahu anh'dan tatil etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El-Medine şuradan şuraya kadar haremdir Bu sahanın ağacı kesilmez Burada bir de çıkarılmaz kim bu Medine harim içerisinde kitap ve sünnete aykırı bir bidat ortaya koyarsa, Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti o kimsenin üzerine olsun buyurmuştur. Evet İbn Malik radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve mescidi bina etmesini geldi ve mescidin bina edilmesini emretti. Bunun için Neccaroğullarına, ey Neccaroğulları bu, Aslanımızın bedelini bana söyleyiniz dedi. Onlar, biz onun bedelini istemiyoruz, biz onu Allah'a bırakıyoruz dediler. Peygamber bu hitabeyi kabul etmeyip bedelini ödedi. Sonra oradaki müşrik kabirlerinin kaldırılmasını emretti. Kabirler açılıp başka tarafa taşındı. Sonra harabelik yerlerin düzeltilmesini emretti. Oralar da düzeltildi. İçindeki yabani hurma ağaçlarının kesilmesini emretti. Onlar da kesildi bu hurma gövdelerini mescidin kıble tarafına dizdiler. Ebu Hureyre radiyallahu anh etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin iki kara taşlığı arasında, iki kara taşlığı arasındaki saha benim dilimde Allah'ın tarafından harem kalındı buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Harise oğullarına geldi de, ey Harise oğulları, ben sizleri harem sahasından dışarı Çıktınız görüyorum dedi. Sonra onların haram dahilinde bulunduklarını hatırladı da hayır sizler haram içinde ikamet etmektesiniz diyerek onlara iltifat etti. <gülüyor> Ali Radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizim yanımızda şeriat hükümleri yazılı olan şey yalnız Allah'ın kitabıdır. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yazdığım şu sayfedir. Medine şuradan şuraya kadar Hayır dağı arasında haremdir. Kim Medine'nin bu harem sahası içerisinde bid'at çıkarırsa yahut bid'atçıyı barındırırsa Allah'ın azabı, meleklerin rahmeti bütün insanların nefreti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sarf ne de bir adl yani farz ve nafile kabul olunmaz. Müslümanların emanet bildir. Bir, Müslüman kafire, bir Müslümanın kafire emanı bütün Müslümanlarca sahiptir. Muhteberdir. Kim bir Müslümana verdiği ahli bozarsa Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sark ne de bir kabul edilmez. Her kim de kendi velilerinin ve efendilerinin izni olmadan başka bir kavmi veli ve efendi edinirse bu kimse üzerinde de Allah'ın meleklerin bütün insanların laveti yasın. Bu kimseden ne bir sarp ne de bir adı kabul edilmez. 2. Medine'nin fazileti ve onun şerli insanları dışarıya süreceği babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir beldeye hicret edip konaklamakla emrolundum ki o belde diğer beldeleri yer. Yani onun ahalisi diğer beldelerin halkını yener. O beldeye yesrip diyorlar. Halbuki o el Medine'dir. Tam kamil medeniyet merkezidir. O şerli insanları demirci körüğünün demirinin kirini giderdiği gibi sürüp dışarıya atar. Üçüncü bab, El-Medine Tabe'dir. bu Humeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberinde tabuktan döndük. Nihayet Medine üzerine yukarıdan baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Tabe buyurdu. Dört, Medine'nin iki labesi, iki kara taşlık tepesi babı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle derdi. Ben Medine'den ceylanları otlar halde görmüş olsam, onları korkutup ürkütmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin iki kara taşlı tepesi arası haramdır buyurdu. 5. Medine'den yüz çevirip uzaklaşan kimse bağlı. Ebu Hırayla radıyallahu anh söyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim, şöyle buyuruyordu. Bir zaman gelecek ki zamanki nesiller Medine'yi şu üzerinde bulunduğu hayır ve bereketlerine rağmen terk edecekler de Medine'de rızkını arayan afiyetli hayvanlardan yani canavarların ve kuşların afiyetlilerinden başka kimse bulunmayacaktır. Medine'ye en son gelen ve koyunlarını sayha ederek giren Müzey ve kabilesinden iki çoban olacaktır. Bunlar da Medine'yi bomboş vahşetli bir belde bulacaklar ve nihayet Seminyatul Veda mevkiine vardıkları zaman bunlar da yüzleri üstüne düşeceklerdir. Yani öleceklerdir. Sufyan İbni Ebi Zuhayr radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim. Şöyle buyuruyordu. Yemen fethedilecek. Yemen Fatihlerinden bir topluluk gelecek. Hayvanlarını Medine'ye sevk edecek. Ailelerini ve kendilerine uyanları yükleyecekler, Yemen'e taşıyacaklardır. Halbuki bunlar bilselerdi, Medine kendileri için hayırlıdır. Şam da fethedilecek ama, <gülüyor> Şam da fethedilecek, ora fatihlerinden de bir topluluk gelecek, hayvanları Medine'ye sevk edecekler. Ailelerini ve bunlara uyan kimseleri yükleyecek, Şam'a göç edeceklerdir. Halbuki Medine bunlar için daha hayırlıdır. Eğer bilir olsalardı Irak'ta fethedilecektir. Irak fatihlerinden bir toplulukla gelecek, hayvanlarla sürüp geleceklerdir. Ailelerini ve bunlara uyanları yükleyip Irak'a gideceklerdir. Halbuki Medine kendileri için hayırlıdır. Bunlar bilir olsalardı Medine'den ayrılmazlardı. Altıncı babı. İman Medine'ye toplanır. Ebu Hureyri radiyallahu anh etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yılan kendi yuvasına toplandığı gibi iman ehli de muhakkak Medine'ye toplanacaktır buyurmuştur. 7. Medine aharisine kötülük yapmak isteyen kimse bağlı. Ayşe bintu Sa'd şöyle demiştir. Ben babam Sa'd radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle dedi. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Medine ahabisine kötülük planlayacak olan herhangi bir kişi muhakkak tuzun içinde su tu, tuzun su içinde erimesi gibi eriyecektir buyurdu. Sikkis. Medine'nin taştan yapılmış büyük binaları babı. Bize İbn Şihab taht sesedip şöyle dedi. Bana Urve İbn Urve İbn haber verdi. Ben Usami radıyallahu anh'tan işittim şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin taştan yapılmış yüksek binalarına yukarıdan baktı da sizler benim görmekte olduğum tehlikeleri görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin arasına dökülecek fitne ve felaket yerlerini şiddetli yağmur sellerinin açtığı yaralar gibi görüyorum buyurdu. Bu hadisi Zuhur'den civayet etmekte Sufyan İbni Uyayna Mamer İbni Raşid Süleyman İbni Kesir mutabahat etmişlerdir. 9. Subat Deccal Medine'ye giremez. Bana İbrahim İbni Sa'd babası Sa'd İbni İbrahim'den o da dedesi İbrahim İbni Abdurrahman İbni Ağf'dan o da Ebu Bekir Radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Medine'ye Deccal Mesih değil kendisi kokusu bile giremeyecektir. O fitne günlerinde Medine'den Medine'nin yedi kapısı olacak her kapı önünde koruyucu iki melek bulunacaktır buyurmuştur. Ebû Hureyne Radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin giriş çıkış deliklerinde yani kapıları önünde bir takım melekler vardır. Medine'ye tam hastalığı da deccal da de giremez buyurdu. Bana Enes ibn Malik radıyallahu anh taksit etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beldelerden her bir beldeyi muhakkak deccal orduları çiğinecektir. Yalnız Mekke ile Medine bu istiladan müstesnadır. Medine'nin giriş çıkış deliklerinden her birisi üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu suretle muhafazasında bulunan Medine şehri ahalisiyle beraber üç defa sarsılır ve Allah Medine'deki her bir kafir ve münafıkı Medine dışına çıkarıp atar. İbn-i şöyle demiştir, bana Ubeydullah i̇bn Abdullah i̇bn Utbe haber verdi ki, Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere detyanın fiil ve hallerinden uzun bir hadis tahtis ettik. Bize tahsis etmiş olduğu o hadis içerisinde şunları söylemişti. Dedcan Medine kapılarından içeri girmesi kendisine haram kılınmış olduğu halde gelir ve Medine'nin etrafındaki bazı çöraklı, çakıllı arazilere iner. O gün Medine halkının en hayırlısı olan bir kimse yahut insanların hayrısından olan bir kimse Dedcan'a karşı çıkar ve şehadet ederim ki sen muhakkak Resulullah'ın bize hadisinde haber vermiş olduğu o der. Bunun üzerine deccal etrafındaki şaki kimselere şimdi ben bu adamı öldürür sonra diriltirim reynir nedir? Benim ilahın iddiamda şüphe eder misiniz diye sordu. Mayetindeki kötü kimseler hayır şüphe etmeyiz dediler. Deccal o kişiyi hemen öldürür sonra da diriltir. Ve onu diriltir diriltmez o kimse vallahi benim senin dete olduğun hakkındaki bugünkü kanaatim muhakkak bundan evvelki imanımdan daha kuvvetlidir der. Bu da maliyeti ve ben bu bu adamı öldürünüz. Artık ben bundan sonra onu öldürmeye musallat yani muhtedir kılınmam der. 10. bab. Medine pis ve kötü olanları dışarıya atar. Cabir radiallahu an şöyle demiştir. Peygamber'e bir Arabi geldi de İslam üzere onunla beyatlaştı. O adam ertesi gün kızmış kızarmış olarak tekrar geldi ve benim beyatımı çöz dedi. Peygamber bu teklifi kabul etmekten üç defa imtina etti. Sonunda Medine şehri demirci kuyruğu gibidir. Kirlisini kötüsünü dışarıya atar da hadis temiz olanı kalır buyurdu. Abdullah İbni Yezid şöyle demiştir ben Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh'dan işittim o şöyle diyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud harbine çıktığı zaman sahabeleri arasında bir takım insanlar yoldan geri dönünce sahabelerinden bir fırka bu dönemleri öldürelim dediler bu fırkada bir fırkada hayır onları öldürmeyelim dediler bu itiraf üzerine siz hala münafıklar hakkında Allah onları kazandıkları bunca günahlar yüzünden tepesi aşağı getirdiği halde iki zümre oluyorsunuz. Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol bulamazsın. Nisa suresi 88. ayet indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine bu kötü adamları Ateşin demirin pisliğini dışarıya atışı gibi dışarıya atar buyurdu. 11. bab Ben Yunus ibni Yezik'ten işittim. O da İbni Şahap'tan, o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Allah, Mekke'ye bahşettiğim bereket ve hayrın iki mislini Medine şehrine müyesser kıl diye dua etmiştir. Bu hadise Yunus'tan rivayet etmekte Celil İbni Hazım'a Osman İbni Ömer mutabaat etmiştir. Bize İsmail İbni Cafer Hümeyt'ten o da Enes'ten tahtis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinden geldiği zaman Medine'nin yüksek duvarlarına bak görünce devesini süratle yollanması için salıverirdi. Eğer deveden bir başka hayvan üzerine Bilmiş bulunursa Medine il sevgisinden dolayı binitini harekete geçirtirdi. 12. Peygamberin Medine etrafının boş ve ıssız bırakılmasını hoş görmemesi babı. Enes şöyle demiştir. En sadem selime oğulları uzak olan yurtlarından mescidin yanına göçüp gelmek istediler de dedilerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafının boş ve ıssız bırakılmasını çekin gördü ve onlara ey Selime oğulları sizler ayak izlerinizin sevabını hesaba almıyor musunuz buyurdu. Bunun üzerine onlar da meccide uzak olan yerlerde ikamet ettiler. 13. bab. Bu geçen bablardan bir fasıl gibidir. Bana Hubeyb İbni Abdurrahman Hafs İbni Asım'dan o da Ebû Hureyre radıyallahu tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimle minberim arasındaki sahat zinet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim de havuzun üzerindedir buyurmuştur. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip geldiğinde babam Ebu Bekir ile biraz sıtmaya tutuldular. Ebu Bekir kendisini sıtma levtisi tuttuğunda şu beyti söyledi. Küllü ömrün musabbahon fil fi ve fi vel mawtatna min Ve insana kendi ailesi içerisinde sabahın hayırlı olsun denilmiştir. Halbuki ölüm insan olanına pavucunun tasmasından daha yakındır. Bilal Habeşi de kendisinden o humma nebeti söylünce şu beyitleri terennüm edip sesini yükselterek Söylerdi. Ela le teşir hel Ebiten le leten ve havli ihru ve celiluh ve hel eridan yawman nihaya ve hel yabdauna li ve taif tafilu Ah bilseydim Mekke Vadisi'nde etrafımı ısır ve celil otları sarmış olduğu halde bir gece olsun geceler miydim? Bir gün gelip de Ukaz'a, Mecemme'de suların başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Tafil dağları acaba bir kere daha bana görünürler mi? Ya Bilal! Yine Bilal! Ya Allah! Şeybe İbni ya utbe İbn-i Rabia'ya, İbn-i lanet et. Nitekim onlar bizlere zulmedip arazilerimizden çıkardılar da veba arazisine gelince gelmeye mecbur ettiler diye beddua ederdi. Resulullah e sallallahu aleyhi ve sellem bunlar içtikten sonra ya Allah bizler Mekke'yi sevdiğin gibi yahut ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ya Allah sağ ve müt ile ölçülen adıklarımızdan bizim için bereket ihsanıyla ile ya Allah Medine'nin havasını bizim için tasih edip hastalıklardan salim kıl, hummasını ve sıkmasını da cüffeye naklet diye dua buyurdu. Ayşe, peygamberin duasının kabul olunduğuna işaret ederek biz Medine'ye hicret edip geldiğimizde Medine Allah'ın en bağlı en hastalıklı arazisi idi. Ve deşler işte yine Ayşe, Medine'nin uçan sahasındaki vadiden acı bir su akar idi demiştir. Bize Elveyz Halid İbn Yezid'ten o da Said İbn Ebi Hilal'den, o da Zeyd İbn Eslem'den o da babası عمر'ın azatlısı olan Eslem'den tahsis etti ki onlar radıyallahu an. Ya Allah bana kendi yolunda şehit nasip et ve benim ölümümü de Resulü Muhammed'in beldesinde yap diye dua etmiştir. İbn Zurayda Rav İbni Kasım'dan o da, Zeyd İbni Eslem'den o da, annesinden o da, Ömer'in kızı Hafsa'dan olmak üzere söyledi ki Hafsa'da ben Ömer'den bunun benzeri bir duayı işittim demiştir.